Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Es-salatu vesselamü aleyke ya seyyidel evvelin ve'l-ahirin ve ila cem'il enbiya'i vel mersalin ve ila cem'il ulü'ai ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin. Bugün inşallah hep beraber Allah'ın El Latif ismini anlamaya çalışacağız. Latif demek, nazik demektir, zarif demektir, nezaket sahibi demektir, nazif ve incelik sahibi demektir. Latif aynı zamanda nuru her zerreye tecelli etmiş olan demektir. İnsanları, varlığı bilmedikleri, bilemeyecekleri yönden lütfuna mazhar eden demektir. İyilik yaparken, ikram yaparken, lütfunda bulunurken o lütfunu zarafetle yapan demektir. Bununla beraber onun ihsanı, lutfü anlaşılamayacak kadar gizli olan demektir. Bütün bunları neden yapar? Asıl manası nedir? Hikmeti, muradi nedir? En çok seven, en çok sevilmeyi isteyen Allah. Sevgisine layık kılmak için zirafetle ve nezaketle yaptığı muamele demektir, latif. Bütün bunlardan anlamamız gereken şey nedir? Allah seviyor, sevilmeyi istiyor. Onun için kullarına letafetle muamele ediyor. Nazikçe, şey, nezaketle muamele ediyor. Buradan neyi anlıyoruz? Allah nazikmiş. Hem de kulların anlayamayacağı kadar nazikmiş. Bir muradi vardır. Nedir o? Kullarını seviyor. Kulları ona iman etsin yani sevsin diye. Onlara nezaketle muamele ediyor. Lütfünü yaparken bunu gizli olarak yapıyor. Yani kulları bunu anlayamayacağı kadar gizlidir. Allah'ın el-latif ismi, nizul sırasına göre Allah'ın ber isminden sonra geliyordu. Ber ismi. Yani iyi olan, iyilik yapan. Sırayı Allah düzmüş, onun için nüzul sırasına göre anlamak gerekiyor. Eğer bir kul bunu anlarsa ne der? Yunus Emre'nin söylediği gibi söyler, Kahırında da hoş, lütfun hoş der. Aslında kahır deyince, kahır lütuftan ayrı bir şey değildir. Kahır neydi? Hakka boyun eğdiren manasınaydı. Kul hakta olsun diye, kul kendine gelsin diye, güzel yapsın diye, Sirat-ı Müstakim'den ayrılınca Sirat-ı Müstakim'e dönsün diye ona boyun eğdirendi. Onun nefsine boyun eğdirendi. Bu durumda kahrida lütuf demektir. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Hiçbiri ötekinden ayrı değildir. Yani kahri bir tarafta, lütfi bir tarafta, rahmeti bir tarafta değildir. Bu bir bütün. Hepsi Allah'ın sıfatları, isimleri yani Allah'ın vasfidir. Allah kendini tanıtıyor. Bununla beraber kendisine yeryüzünde halife olacak insanı tanıtıyor. İnsanı insana tanıtıyor. Yani kurum sen böyle olursan bana yakın olursun, bana halife olur, beni temsil edersin. Benimle beraber olmuş olursun. Aynı şekilde Allah'ın latif ismi tecelli edince, Kul, kahrın da hoş, lütfun da hoş der. Ne diyor Yunus Emre? Hoştur bana senden gelen, Yahil atu, ya kefen. Ya gonca gül, ya diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş demişti. Çünkü ikisi de lütuf, ikisi de ikram. Allah'ın Kahır ismi ne zaman tecelli ediyordu? Kul hakkı kabul edemeyince, gücü buna yetmeyince, nefsine yenilince, şeytana yenilince Allah'ın onu zoraki olarak ona ihsan etmesi, ikram etmesiydi. Zoraki. Latif isminin tecellisi böyle değildir güzellikle, nezaketle, zarafetle en güzel şekilde ikram etmesi, ihsan etmesiydi. Kahır ismi ise, kahar ismi ise zorla ikram etmesiydi. Kulünü zorla düzeltmesiydi. İkisi de lütuftur. İkisi de ikramdır. Bu durumda Allah'ın isimleri kulun durumuna göre tecelli eder. Ya letafetle muameleyi kabul eder ya da Allah'ın Kahar ismiyle karşı karşıya kalır, Allah zorla O'na ikram eder. Ne zamana kadar? Allah'ın kendisine tanıdığı bütün imkanları kullanıp tüketene kadar. Yani artık adam olmaktan, Adem olmaktan vazgeçene kadar. Bütünüyle hayvan olmayı, hayvan gibi yaşamayı tercih edene kadar. Kalbi mühürlenene kadar. Bütün peygamberler Allah'ın latif isminin tecellisine mazhar olmuş, karşı karşıya kalmış. Bununla beraber kahhar isminin tecellisine de mazhar olmuşlar. İstisnasızdır bu. Allah her birine muamele ederken mutlaka Allah'ın kahar ismi tecelli etmiştir. Üzerlerinde bununla beraber latif ismi tecelli etmiştir. Allah'ın isimleri peygamberlerde en kamil manada tecelli eder çünkü. Kamil insan, Hazreti insan olmaları için. Kamil insan deyince, Hazreti insan deyince anlamamız gereken şey nedir? Hayal Kur'an insan değildir. Havada uçtuğunu zanneden insan değildir doğru yolda olduğunu zanneden insan değildir. Allah'a, Allah'ın isimleriyle yakın olandır. Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği zattır. Nefis terbiyesi bunun içindir. Biri eğer nefsini terbiye etmek isterse, mürşid Kamil'i anlatırken onu tekrar tekrar anlattık. Allah bu vazifeyi peygamberlerine vermişti. Nebrülü'de Ait Kerime'de size sizden sizin içinizden bir resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Okuması yetmiyor, bir de açıklaması gerekir. Beyan etsin. Size hikmeti öğretsin, Allah'ın muradını öğretsin. Sizin nefislerinizi teskiye etsin, temizlesin. Bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye gönderdik. Allah nefsin teskîyesini kime verdiği, peygamberine verdiği, peygamberlere verdiği, kıyamete kadar onun varislerine vermiş oldu. Yani biri ben kendi kendime nefsimi teskîye edeyim. Kötü ahlakımı güzel ahlakla değiştireyim deyip çaba gayret safetse bunu beceremez. Ona yardım edecek biri lazım. Onu yapacak biri lazım. Sadece kötü halinden kurtulması yetmiyor. O kötü halın yerine güzelliği koyması lazım. Güzel aklakı koyması lazım. Bunu da canlı olan birinden onun gönlüne tecelli etmesi lazım. Mesela Allah latiftir dedik. Nezaket sahibidir dedik. Allah zariftir, incelik sahibidir. Allah kibardır dedik. Nasıl anlayacağız? Bunu sadece okumakla anlayabilir miyiz? Bunu böyle anlamak mümkün değildir. Bunu böyle görmek lazım. Yani bir kulun üzerinde Allah'ın latif ismini görmek lazım. Onunla yaşarken bunu görmek lazım. Üzerinde görünce ne olur? O ismi, Allah'ın latif ismini seversin. Sevmek iman demekti. Bu durumda o ismi sevince Allah'ın latif ismine iman etmiş oldun. Bununla beraber o ismi almaya çalışırsın. Yani onun gibi olmaya çalışırsın. Onun gibi latif olmaya çalışırsın. Onu sevdiğin için. O ismi sevdiğin için. Tabi sen onu almak isteyince, onu sevince, bu senin aynı zamanda duan olur, sen biraz çaba biraz gayret sarf edersin, Allah onu sana ihsan eder, ikram eder. Bir de bakarsın ki, kaba halın, kırıcı halın, gitmiş, yerine, latif biri gelmiş. Allah'ın latif ismi tecelli etti. En kamil manadaki, Latif ismi kimde tecelli eder? Elbette ki Allah'ın nebilerinde, Resullerinde. Allah onlara öğretiyor. Allah'a davet ederken, latif olan Allah'a davet ederken, imana davet ederken, ne burada Ayet-i Kerime'de? En güzel söz neyse onu söyle. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. En güzel söz neyse onu söyle, Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Allah Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderirken ne buyurdu? Firavun'a letafetle, nezaketle muamele et. Firavun gibi bir adama en güzel şekilde muamele etmesini söylüyor. Letafetle, zarafetle muamele etmesini söylüyor. Bu durumda aslında eğer birine yardım edeceksek, davet edeceksek, Allah'ın istediği gibi, sevdiği gibi olsun diyeceksek, letafetle, nezaketle, nazikçe, en güzel şekilde davet etmek lazım. Hikmetle davet etmek lazım. Yani Allah'ın muradını anlatarak davet etmek lazım. Yoksa bizim kendi kendimize çizdiğimiz bir yolla eğer davet edersek, kaş yapalım derken göz çıkarırız. O hale, o tavra bakanlar, onu görenler, sen hakka, doğruya davet etmiş olsan bile senin tavrından doğruyu kabul etmez. Tavrından dolayı. Fayda değil, zarar vermiş olursun. Bununla beraber aslında bir de ne demiş olursun? Allah ve Resulleri işi bilmiyordu, ben daha iyi biliyorum demiş oluyorsun. Bence bu böyle daha doğrudur, böyle anlatmam lazım, böyle davet etmem lazım dediğinde kendini Allah'ın önüne, Resulünün önüne koymuş oluyorsun. Mutlaka arkadaşlar farkına varıyor. imanla şirkin arasında keskin bir çizgi vardır. Keskin bir çizgi. Çizgiyi mi? Şirket düşüyorsun, küfre düşüyorsun. Anlamadım demek yok yani. Allah anlamadım demeyi kabul etmez. Duyduktan sonra, bunu anladıktan sonra onu yok sayamaz kimse. Allah ben bunu böyle istiyorum dediyse iş bitmiştir, söz bitmiştir. Allah konuşunca söz biter. Önce ilgili ayetleri hep beraber okumaya çalışalım. Ve makân eli nefsin en tu'mine illa bi izniyla. Hiç kimseyi için Allah'ın izni olmaksızın iman etmesi mümkün değildir. Allah'ın izni olmaksızın. Eğer biri Allah neye izin verir? Kendisine imana izin verir. Allah zaten insanı yaratırken İslam fıtratı üzere yaratmış. O zaten mümin ve müslümandır. Gönül itibariyle, fıtrat itibariyle böyledir. Sonra anası babası onun da tercihiyle onu bozar. Her şey Allah'ın izniyledir. Her şey Allah'ın tecellisiyledir. Biri iman ederken Allah tecelli ediyor. Allah tecelli etmeden, imanı ihsan etmeden, ikram etmeden hiç kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam Bir heyet geliyor, biz iman etmeye gelmişiz diyorlar. Resulullah Efendimiz onlara imani anlatıyor, İslami anlatıyor, ihsanı anlatıyor. Onlar da bunu anladıklarını, iman ettiklerini söyleyip kelime-i şehadet getiriyorlar. Biz iman ettik diyorlar. Allah ayeti indiriyor, buyurdu ki, biz iman ettik demeyin. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı. Biz de İslam'ı kabul ettik, Müslümanlardan olduk deyin. İslam'ı kabul etmişsiniz ama mümin olmamışsınız. İslam'ı kabul etmek, mümin olmak değildir. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı, buyurdu. Sahabe soruyor, Ya Allah bu ayete göre, biz mümin olmuş muyuz, olmamış mıyız? İman kalbimize dahil olmuş mu, olmamış mı? Evet, Resulullah Efendimiz buyurdu, bunun arameti vardır. Eğer bu arametler sizde varsa, iman sizin kalbinize dahil olmuştur. Yoksa olmamıştır. İslam'ı kabul etmişsiniz ama mümin olmamışsınız. Buyurdu ki, iman bir nurdur. Allah onu kulunun kalbine indirir. Yani okumakla, bilgi edinmekle, inanmakla bu kazanılacak bir şey değilmiş. Önce imanını ispatlaman lazım. Yani inandığını hayata dönüştürünce, o fedakarlığı yapmaya çalışırken onu hak ediyorsun, Allah o iman nurunu kalbine indiriyor. İnince ne oluyor? Buyurdu ki, Allah o iman nurunu bir kalbe indirirse, o kalp, o gönül genişler. Latif zahralar gibi genişler. Latif zahralar gibi. incelir zerafet sahibi olur. Latif olur. Gönlü latif oluyor. O kul Allah'ı sever, Allah için sever. Bu elindeki bir şey değildir. Allah'ı sever ve Allah için sever. Hatta öyle ki dedi, bir de örnek verdi. Hiç sebep olmaksızın, mesela akrabalarını seviyor, hatta anasını babasını seviyor dedi. Elinde olmaksızın, Allah'ı seveni sever, sevmeyeni sevemiyor. Yani ana baba olarak, kardeş olarak, arkadaş olarak sevmek ayrı şey, Allah ile Allah için sevmek ayrı bir şeydir. Bambaşka bir şeydir. Birini Allah için sevdiğinde hep onunla olmak istersin. Onunla sohbet etmek istersin. Ona yakın olmak istersin. Onunla sevilmek istersin. Her ne olursa olsun onunla olmak istersin. Ama zahiri sevgi böyle değildir. Bir saat beraber olursun, iki saat beraber olursun. Sonra bakarsın, usanırsın. En yakının olsa bile. Çünkü gönülde iman nuri vardır, Allah'ı sevmek vardır. Muhatabın, arkadaşın, yakının, eğer Allah'tan bahsetmiyorsa, Allah'tan söz etmiyorsa, Allah'ı sevmiyorsa, sevemezsin Bu elindeki bir şey değildir. İş senden çıkmıştır, artık gönül devrededir, imanın devrededir. Bunun başka bir arameti daha buyurdu, Kul bu imandan sonra, Allah'ı sevdikten, Allah için sevdikten sonra bu imanı kaybetmekten, ateşe düşmekten korkar gibi korkar. Artık imanı için endişe duyuyor, öncesinde böyle bir tehlike görmüyordu, hissetmiyordu. Evet. Allah'ın izni olmadıkça, Allah tecelli etmedikçe, hiç kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Ve geç alır <gülüyor> rizse adaladine la yaqlun. Allah pisliği, manevi pisliği, aklını kullanmayanların üzerine döker. Evet, aklını kullanmayanlar pisliğin içine gömülür dedi Allah. Manevi pislik nedir? Eğer iman etmemişse, bu durumda pislik üzerine dökülür. Bilgisini, ilmini Allah'tan almıyorsa, başka yerden almaya çalışıyorsa, pisliğin içine gömülür dedi Allah. Bu aklını kullanmamaktır dedi. Hakkı söyleyen Allah değil midir? En güzeli söyleyen o değil midir? Bir başkası söz söylemişse, biz de onun peşine takılmışsak ne olur? Pisliğin içine gömülürüz demektir bu. <gülüyor> türlü türlü fikirler vardır, türlü türlü düşünceler vardır. Her birine kapılır, hakkı anlayamaz. Aklını kullanmayınca akıl pisliğin içine gömülür. Manevi pislik, fikir pisliği düşünce pisliği bilgi pisliği Allah bir şey söylemiş insan haddini aşıp onun dışında bir şey söylüyorsa o pislik olmasın ne olsun bir de temiz mi olsun Allahu latifun bi ibadihi Allah kullarına latiftir zuku men yaşa, Onları dilediği şekilde lütfuna mazhar eder. Layık oldukları şekilde onları lütfuna mazhar eder. Manevi lütuflarına mazhar eder, zahiri lütuflarına mazhar eder. Onun ihtiyacı rızık olarak hem zahiri hem manevi olarak rızık olarak neye ihtiyacı varsa onun ihtiyacına göre ona lütufta bulunur. Ve huvel kaviyyul aziz. O kavî ve azizdir. Güçlüdür. Dilediğini yapandır. Bütün şeref kendisine aittir. Golü kendisiyle. Hevî isminin tecellisiyle güçlendirir. İzzetiyle, şerefiyle şereflendirir. وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا بِبُيُوتِي كُنَّ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ Bu hitap, Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın ailesiyle ilgilidir. Hitap onun hanımlarınadır. Bundan önceki ayette Allah evlerinizde vakar sahibi olun buyurdu. Vakar sahibi. Bu ayeti tefsir edenlerin hemen hepsi evlerinizde oturun diye ayeti tefsir etmiştir. Onun için de evde oturun, evden çıkmayın. İşte bu Allah'ın emridir. Çünkü Resulullah Efendimiz'in hanımlarına emir neyse, bütün müminleri emir odur. Bu o demek değildir. Evlerinizde vekar sahibi olun. Kelimenin manası da bu yalnız. Vekar sahibi olup ne yapın? Allah'ın ayetlerini zikredin. Bir de, hikmetini zikredin, hatırlayın. Allah'ı zikredin, Allah'ın ayetlerini zikredin, hikmeti zikredin. Zikir, hatırlamak demek, unutmamak demek. Bir de Allah, Allah demektir. Allah bir kelimeyi kullandığında, onu bütün manalarıyla beraber kabul edip, öyle anlamak gerekiyor. Kadın, söylemiştim, öğretmen olarak, eğitmen olarak yaratılmış. Allah kullarını önce onlara teslim ediyor. Eğitimi nasıl yapmaları gerektiğini önce öğretiyor. Eğitim evden başlıyor. Çocuk, dünyaya gelir gelmez, anasıyla, babasıyla muhataptır. Neyle eğitmek gerekiyormuş? Allah'ın ayetleriyle, hikmetle. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَت۪يْفًا خَب۪يرًا Allah Latif ve khabirdir. Senin bu eğitimi Latif olarak yapman lazım. Yani şey yapman lazım, letafetle yapman lazım, zerafetle yapman lazım. Çocuğu öyle eğitmen lazım. Aynı şekilde bu kadınlar için de geçerlidir. Eğer koca hanımını eğitecekse, eğitiyorsa... Ona letafetle, nezaketle, nazikçe muamele etmesi lazım. Nazikçe öğretmesi lazım. Allah'ın ayetlerini ve hikmetini Ona Allah'ı zikrettirmesi de aynı şekilde letafetle olması lazım. Allah letif ve habirdir dedi. Allah her şeyden haberdardır. Her şeyin en güzelini bilendir. Bununla beraber her neyi yaparsan yap, Allah bundan haberdardır. Kimse Allah'ı atlatamaz yani. Onun için bu bütün eğitimcileri için geçerli olan bir isimdir. Mesela geçmişte mutlaka duyduk, biliyoruz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye giderken Hocalar onlara dayak atıyordu. Öyle ki, birçoğu okumadan kaçıyordu. Hatta dayak böyle sanki öğrenilecek bir şeymiş gibi, işte şöyle dövdü, böyle dövdü, adam etti. Büyük yanlış. Eğitim böyle olmaz. Böyle eğitim yoktur yani. Resulullah Efendimiz'e bakıyoruz. Eğitimi nasıl yapmışsa, ölçümüz odur. Bizim için örnek olan odur. Onun için eğer bizde latif ismi tecelli etmemişse muameleyi de letafetle, zerafetle, güzellikle yapamıyoruz. Zor kullanmaya kalkışıyoruz, çalışıyoruz ama o da bir fayda vermez. O kinden, nefretten başka bir sonuç doğurmaz. Çocuğun gönlünü bozmaktan, maneviyatını bozmaktan, psikolojisini bozmaktan başka bir işe yaramaz. O 20 sene, 50 sene sonra ortaya çıkar. Çocuk o hali atlatamaz. Böyle bir muamele gördüğü için. Ve biz buna şahidiz, şahit oluyoruz. Ama sorulsa kendine göre o doğru yapmıştır. Doğru kendisine göre değil, Allah'a göredir. Mesela, Latif isminin bir kulda tecelli edip etmediği nasıl anlaşılır? Dışarıdan anlaşılmaz. Yani biriyle karşılaşırsın, sohbet edersin, konuşursun. Böyle anlayamazsın. Çünkü içindekini dışarı vurmamıştır. Mesela bakıyorsun, Gençler bir araya gelir, birbirlerini beğenirler, birbirlerine karşı latif davranırlar. Nazik davranırlar, birbirlerini kırmazlar. Sonra evlendiklerinde asıl yüzleri ortaya çıkar. O ona bağırır, küfreder, o ona bağırır, küfreder, hakaret eder. O onu çekiştirir, o onu çekiştirir. Demek ki Allah'ın latif ismi tecelli etmemiş. Ama letafeti biliyor. Latif isminin güzel olduğunu biliyor. Çünkü onun fıtratına yazılmış. Allah bütün isimleriyle tecelli etmiş. Kendisine öyle muamele edilmesini istiyor. Onun için bunu biliyor. İstediğini elde etmek için bu isimle muamele ediyor. Sonra işi bitince o kaybetme korkusu, tehlikesi bitince asıl yüzü ortaya çıkıyor. Birinin latif olup olmadığı nereden anlaşılır? Evinde, yuvasında, ailesi içinde. Çünkü orada iki yüzlülük yapamaz. Bir gün yapar, bir ay yapar, beş ay yapar, yorulur, onu yapamaz, beceremez. Asıl yüzü neyse, içindeki neyse ortaya çıkar. Dışarıda biri çok latif olabilir, çok nazik olabilir, letafet sahibi olabilir. Ama bir de ev hakkına sormak lazım, eve girince, evin içine girince başka biri oluyor. Bu erkek için de böyledir, kadın için de böyledir. Dışarıdan tanıyanlar, ne kadar güzel biri, ne kadar nazik biri, ne kadar latif biri der, bir de evdekilerine soracaksın. Geçerli olan hangisidir? Evdeki halidir. O onun asli halidir. Dışarıda maske takmıştır. Bu nifak demek yani. Görüntü. Öyle görünüyor. Öyle değil ama öyle görünüyor. Çünkü öyle olmanın güzel olduğunu o da biliyor. Allah güzeldir çünkü. Bütün isimleri El Esmaur Hüsna, bütün güzellik ona aittir. Kul onun isminden mahrum kalınca, güzellikten mahrum kalır. Aynı şekilde çocuklarımıza da tavrımız böyle olmalıdır. Onları yetiştirirken, tıpkı bir büyüge nasıl muamele ediliyorsa öyle muamele yapmak lazım. Resulullah Efendimiz böyle yapmıştır. Demek ki doğru yapmıştır. Yok o doğru yapmadı dediysek, evet. neyi kabul etmemişiz? Ben ondan daha iyi biliyorum demiş oluyoruz. Bununla beraber eğer ede beni Rabbi ve ehsenet edibi beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti buyurdu. Allah'ın terbiyesini kabul edememişiz. O da sahabeyi Allah'ın kendisini terbiye ettiği gibi terbiye ediyor. Evet. Demek ki evlerimizde. Allah'ın ayetlerini ve hikmeti anlatmamız lazım. Allah'ı zikretmemiz lazım. Ev halkına karşı latif olmak lazım. Nazik olmak lazım. Nezaketli olmak lazım. Ela... Ela demek dikkat edin. Bir de değil mi demektir. Ela yalemu men men Yaratan bilmez mi? Elbette ki bilir demektir. Yaratan yarattığını bilmez mi? Elbette ki bilir. وَهُوَ لَت۪يْفُ الْخَب۪يرُ Elbette ki bilir. Çünkü o latif ve habirdir. Allah neden habirdir? Haberdardır. Neden haberdar olmak istiyor? Latif olmak için. Ona lütfetmek için. ihsan etmek için. Neydi latif? En çok seven ve en çok sevilmeyi isteyen Allah, kullarının yaratılış amacına uygun hale gelmesi için, yani Hazreti İnsan olması için, kulun da Allah'ı sevmesi için, kuluna yaptığı nezaketle yaptığı lütuftur, ihsandır, ikramdır. Allah lütfetmek için haberdardır. Yoksa yanlışını bilmek için değil, günahını bilmek için değil. Allah'ın bir muradi vardır. Kul ona iman etsin. Onu sevsin. Hazreti insan olsun. Onun el esmaul hüsnasına bürünsün diyedir. La tudrikuhu absaru ve absar. Gözler onu idrak edemez. Ama o gözleri idrak eder. Görmek başka şey, idrak etmek başka bir şeydir. Çünkü vehu latiful habir. Çünkü o latif ve habirdir. Göz her şeyi görebilir ama kendini göremez. Ama Allah gözleri idrak eder Allah gözleri görür mü diyeceğiz buna Yok. elbette ki Allah gözleri görür ama bütün gözlerde gören Allah'tır gözü idrak eden O'dur hem sadece görmeyi değil bununla beraber O'ndaki niyeti O'ndaki bakışı neye göre bakmış nasıl bakmış çünkü o latiftir. Her zerreye tecelli etmiştir. Latif, her zerreye tecelli eden nur demektir aynı zamanda. Yani kul kendini bilmezden evvel Allah onu bilir. Kul kendi niyetini tam olarak bilmediği halde Allah onun niyetini tam olarak bilir. Ne buyurdu? O hain bakışı bilendir. Gözlerin hain bakışını görendir. Nokman Aleyhisselam'ın kendi oğluna nasihatidir. Ya büneyye, evet, yani evladım diyor. İnneha in teku miskale habbetin min hardal. Yaptığın amel her ne olursa olsun ister bir miskal izlerine kadar bir hardal tanesi kadar da olsa fetekun fi sahreti. O yaptığın şey bir kayanın içinde de olsa, fi <gülüyor> semavat veya göklerde <de> olsa, ev <gülüyor> ya da yerde yerin derinliklerinde olsa yeti bir Allah Allah mutlaka onu karşına getirir. İn allaha latifun kabil muhakkak ki Allah latif ve kabildir. Hiç kimsenin yaptığı, düşündüğü, konuştuğu ondan gizli değildir. Mutlaka onu senin karşına getirir dedi yalnız. Hesabını sorar değil, onu senin karşına getirir. Mutlaka yaptığınla karşı karşıya gelirsin. Elem tere ennallâhe enzele mines semâ ma. Görmüyor musun? Allah göklerden suyu indiriyor. Fetusbihul erdu mugderre o gökten indirdiği suyla yeri yemyeşil yapıyor. İnne allâhe latifun khabir. Muhakkak ki Allah latif ve khabirdir. Allah nimetini beyan etti. Evet, Allah latif ve khabirdir. Bu durumda kul nasıl latif olur? Nasıl latif olmalıdır. Mesela ayetleri okurken Allah ne buyuruyordu? Kendinizi yermeyin dedi, kendinizi aşağılamayın, kendini küçümseme dedi. Önce kendine karşı nazik ol, kendine hakaret etme. Kulun önce kendisine karşı nazik olması lazım. Allah'tan nasıl bir büyüklük taşıdığını, güzellik taşıdığını unutmaması lazım. Onu yok sayıp perdelememesi lazım. Kendini perdelerse, Allah'tan taşıdığı ruhu perdeleyip yok sayarsa ne olur? Geriye ne kalır? Geriye bedeni kalır. Yani hayvan demek, diri olan demektir. Hayvan, diri olan demektir. O dirilerden bir farkı kalmaz. İnsanın maddi tarafı, zahiri tarafı, diğer diri olan varlıklarla aynıdır. Ama onu insan yapan manevi tarafıdır. Allah'ın nefrettiği ruhtur. Önce insanın kendisine karşı Nezaket sahibi, letafet sahibi olması lazım. Önce kendini kabul etmesi lazım. Allah'tan dolayı sevmesi lazım. Kendisine layık olduğu kıymeti, değeri vermesi lazım. Öyle kuru kuruya ben kendime kıymet değer veriyorum, en güzel şekilde giyiniyorum değil. Kendine değer vermek bu değildir. Allah onu nereye koymuşsa orada durmalıdır. Bu şerefi taşımalıdır yani. Mesela öncelikle aklına kıymetle ger vermesi lazım. Aklına. Aklı Allah vermiştir. Aklı olmayanın dini olmaz. Aklına nasıl kıymetle ger vermesi lazım? Nasıl aklına karşı nezaket sahibi olması lazım? Kim ne derse desin. Mutlaka aklına danışmalıydır. Bu aklı ona Allah vermiş. Allah'a güvenmelidir. Sadece biri böyle söylüyor diye onu kabul etmek akla hakarettir. Birileri söyledi diye. Aklını kullanması gerekir. Bakıyoruz mesela birileri en yakını olabilir. Genellikle bunu analar babalar yapar çocuğuna. Sen bilmezsin diyor, sen anlamazsın. Senin yerine ben karar vereceğim. Ne demiş oldu? Yani çocuk dediğimiz, büyük adam, Küçük çocuk değil. Senin aklın yok, ya da aklın çalışmıyor, senin yerine ben karar vereceğim. Aklına hakaret ediyor. Önce o Allah'a karşı saygısızlık yaptı bir kere. Allah'ın verdiği akla güvenmedi. Oysaki biri bloga erdiği andan itibaren Allah onu sorumlu tutuyor. Sen diyor doğruyu yanlışı ayırt edebilecek seviyedesin deyip onu sorumlu tutuyor. Tecrübesini, deneyimini paylaşmak başka şey, sen aklını kullanma, ben senin yerine aklımı kullandırım demek başka bir şeydir. Bu çocuğa yapılmış en büyük hakaret. Çocuğun da bunu olduğu gibi kabul etmesi, kendi kendisine yapacağı saygısızlıktır. Aklına yapacağı saygısızlıktır. Zaten genel olarak konuşturulmuyor. Konuşsan ne olur? Sen gör büyüklerine karşı saygısızsın, Sen fikir beyan ettin. Böyle söyler. Susturmaya çalışır. Bu yanlış. Ne yapmak lazım? Sormak lazım. Ben böyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Senin fikrim nedir? Senin düşüncen nedir? Çocukla böyle istişare yapılmalıdır. Deyelim ki istişare yapılmadı. Yani çocuk kuru kuruya bu böyle söylüyor, ben de böyle yapayım dese ne olur? Atasına uymuş olur. Din konusunda uyarsa atalarının dinine uymuş olur. O zaman şahsiyet sahibi bir insan ortaya çıkmaz. Ne ortaya çıkar? Kişiliksiz biri ortaya çıkar. Kişiliği yok. Gerektiğinde akranik kullanamıyor. Mutlaka birilerine tutunup yerlere dayanması gerekiyor. Evlat böyle yetiştirilmez. Kişilik sahibi dimdik durabilen, gerektiğinde kendisi hakkında, hayatı hakkında karar verebilen kişilik sahibi birinin yetişmesi gerekiyor. Böyle biri hayatta tutunamaz, ayakta duramaz. Küçük şeyler karşısında darmadağın olur. Eğitim doğru olmazsa böyle olur. Yani Allah ile eğitmezsek, Resulünün eğittiği gibi eğitmezsek böyle olur. Ya da ne olur? Tam tersi olur. İsyankar biri ortaya çıkar, feryat etmeye başlar, isyan eder. O isyani oradan kaynaklanıyor. Ona insan muamelesi yapılmamış ya, birden kendini ortaya koyar ve her şeye itiraz eder. Artık ana baba doğru da söylese, o doğruya da itiraz eder. Canı yanmış. Allah'ın Latif ismi gönüle tecelli ediyor. Eğer bir gönüle tecelli ederse, insanı nazik yapar, zarif yapar, nezaket sahibi yapar. Olunca kendine karşı nazik olur, latif olur. Gönlünün üzerindeki perde incelir. Onun kabalığı gider, gönül perdesi incelir. İnceldikçe nezaketi artar. Rüyalar da bu bölüme giriyor. Rüya görmek. Rüya görmek Allah'ın latif isminin tecellisidir. Allah kuluna rüyada üç türlü rüya vardır demiştik. Biri nefsani rüya, biri şeytani rüya, biri de rahmani rüya. Rahmani rüya Allah'ın latif isminin tecellisidir. Nefsani rüya zaten nefisten, şeytani rüya da şeytandandır. Nefsani rüya nasıldır? Bir şeyle meşgul olursun, seni meşgul eder, Ya da hasta olursun, vücudun bir yeri algırır. Allah buna Kur'an'da edgasul ahlam diyor, karma karışık şeyler. Bile karma karışık şeyler görür. Bu rüya değildir, bu ahlamdır. Karma karışık düşünceler, fikirlerin gönüle aksetmiş olmasıdır. Bir de şeytani rüya vardır. Hani, ihtilam olduğu diyoruz ya şeytan bir şekilde ne yapar? meşgul eder bu da şeytani rüyadır ama rahmani rüya çok farklıdır önce alemleri anlamak gerekiyor bir bu alem vardır bu aleme mülk alemi denir mülk alemi yani ölçülen, biçilen, tartılan, ağırlığı olan, hacmi olan alem. Mülk alemi. Bundan sonra, bundan başka bir de melekut alemi vardır. Melekut. Meleklerin bulunduğu alem, ruhani bir alem. İnsan ölünce gideceği alem o alemdir. Yani ruhun ilk adım attığı alem o alemdir. Melekut alemi. Melekler o alemdedir, ciller o alemdedir ama o alemde böyle ölçme, biçme, tartma gibi bir durum söz konusu değildir. Mülk değildir yani, manevidir. Bundan başka bir de berzah alemi vardır. Berzah alemi ara alem demektir. Orada hiçbir şey yoktur. Berzah ismi üzerinde iki alemin arasındaki alem demektir. Ara alem. Melekut alemiyle mülk aleminin arasındaki alemdir. O boş şeyleri, nefsani, şeytani şeyleri o berzah aleminden müşahede ederiz. Boş bir yer, boş bir alem, ikisinin arasındaki bir alem. Bunun, bundan başka bir de misal alemi vardır. Misal. Yani örnek. Allah orada kuluna misal veriyor. Bu Kura ait bir alem. Böyle bir alem vardır. Bir de kula ait alem vardır. Allah orada kullarına misal veriyor. Örnek veriyor. Yani rüya onun için tabir edilir. Rüyayı olduğu gibi alıp kabul edemiyorsun. Tabir edilmesi gerekir. Mesela rüyada biri çöplük görse neyi görmüştür? Dünya malını görmüştür. Misal veriyor. Allah kula dünyayı, dünya malını çöplük olarak misal aleminde gösterir. Veya bit görse bu para demektir. hikmetinden sual olunmaz. Allah misali böyle veriyor. Yani gösterdiği şeyi misalendirerek gösteriyor. Veya ev görse, mescid görse, kendi gönlünü görmüş oluyor. Oradan misal vermiştir. Allah bu misal aleminde gösterdiği her ne varsa, kuluna gösterdiği her ne varsa, ya uyarı ikazdır veya müjdedir. Mesela gördü ki evi dışı güzel ama içi dağınıktır. Ne demek? Gönlün dağınıktır, kulu burayı topla. Gördü ki ev kirlidir. Kirlenmiş, temizle demektir. Gördü ki tamirat yapıyoruz, boya yapıyoruz. Ne demek? Güzel şeyler yapıyoruz, gönlümüzü temizliyoruz. Gönlümüzü süslüyoruz. Nurlandırıyoruz demektir. Allah'ın tecellisine hazırlıyoruz demektir. Örnek verdim sadece. Onun için rüyanın tabir edilmesi gerekir. Bu alemden başka bir de ceberut alemi vardır, bir de lahut alemi vardır. Bunların her biri bir alem. Yani şimdiki tabirle her biri bir boyut. Farklı ayrı bir boyut. Ama burada anlamamız gereken şey nedir? Kesinlikle burayı doğru anlamak gerekiyor. Allah bütün alemlerde neyi yaratmışsa, kainatta neyi yaratmışsa, insanda onu yaratmıştır. İnsan böyle bir özelliğe sahiptir. Yani tabiri caizse büyük kainatın küçük maketi halinde. Zahiri olarak bunu böyle anlamak gerekiyor. Bununla beraber kainattan daha büyük yalnız. Onun gönlünde Vücudi bedeni, mülk alemidir. Gönlü, kalbi, melekut alemidir. Orada misal alemi de var, berzah alemi de var, ceberud alemi de var, lahud alemi de vardır. Lahud alemi Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği âlemdir. Bu bütün her bir insanda böylesine mevcuttur. Rüya görürken de kendi gönül aleminde müşahede ediyor onu, seyrediyor bir yere gitmemiştir. Rüya görürken de, arkadaşlar burada bir şeyi müşahede ederken de, oraya gidip müşahede etmemiştir. Oradan buraya aks etmiştir sadece. Kendi gönül aynasında, kendi berzah aleminde veya misal aleminde seyretmiş, müşahede etmiştir. Allah'ın cemalini nerede müşahede ediyor? Gene orada. Ama o alem bütün alemlerden daha büyük bir alemdir. Ama insan zahire bakılınca küçük bir şey görünüyor. O onun mülk alemindeki tarafidir. Melekut alemindeki tarafı var. Berzah alemi vardır onda bir de. Misal alemi var. Bir de Ceberut alemi denen alem var. Bir de Lahud alemi vardır. İnsanın gönlünde aynı şekilde yedi kat gök, bir de arşı vardır. Lahud alemi arşın üstüdür. Belki anlaşılamayan taraf burasıdır. Yani nasıl olur insan dünyadayken bir kul, bir mümin, bir veli Allah'ın cemalini müşahede eder? Deyince kendini bilmediği içindir. Kendini etten kemikten sadece mülk aleminden ibaret gördüğü içindir. Bu neyle olur? Neyle açılır? Allah'ı zikir. Allah'ın ayetleri ve bir de hikmet. Hikmet üzerinde tefekkür. Ayeti okuduk. Allah latifsin. Latif ismiyle tecelli eder. Tecelli edince o açılır. Nasıl bu alemler dışarıda mevcutsa, içeride de aynı şekilde kulun gönlünde mevcuttur. Eğer biri kendini tanımadan giderse, Gerçekten çok şey kaybetmiştir. Allah'ın kendine ihsan ettiğini kazanamadı demektir. Aramadı. Onun için anlatırken ne diyoruz? Bir gönül cennete döndüğünde... Neyle cennete dönüyor? Allah'ın güzelliğiyle cennete döndüğünde Allah'ın cemali cennete müşahede edilir. Bu ölünce Allah öyle buyurdu. Herkes Rabbini müşahede edecek. Bir gönül cennete dönünce müşahedeyi o zaman hak ediyor. Burada müşahede etmemiş. Kendi gönül cennetinde onu müşahede eder. Oraya varmadan müşahede olmaz çünkü cennet 7 kat göğün üstündedir. Bunun için kendi göğünde o 7 kat mertebeyi geçmiş olması lazım ki cennete müşahede edebilsin. Daha miraza gitmek, aşağı gitmek daha var. Nasıl müşahede ediyor? Allah'ın hangi ismi onda en önde ise Allah'ın hangi ismiyle en güzel olmuşsa Allah'ı o ismiyle müşahade eder. O ismin tecellisiyle müşahade eder. Allah ona o isimle tecelli eder. Niye? Çünkü o isimle Rabbini görmeyi hak etmiş. Bununla beraber bunun dışında herhangi bir isimle müşahade edemez. İstese de edemez. Çünkü kendisinde böyle bir vasıf yoktur. Yani Allah'ın cemalının güzelliğini <gülüyor> alabilecek anlayabilecek bir vasıf oluşmamış. Ama eğer Allah'ın bütün isimleri, bütün güzelliğiyle tecelli ederse ne olur? Ona Allah'ın zat tecellisinin müşahadesi olur. Bir kul bir sefer Rabbini bir isminden bir isminin tecellisinden müşahede ederse onun imanı böyle bir müşahedeyi yapmayanın imanıyla bir olur mu? Hiç bilenler bilmeyenler bir olur mu? Hiç görenlerle görmeyenler şahit olanlarla olmayanlar bir olur mu? Böyle birine bütün dünya bir olup Bir yanlışı doğru diye takdim etse Yaptırabilir mi? Ona kabul ettirebilir mi? Ettiremez. Niye? Görmüş. Şahit olmuş. Bütün şeytanlar bir olsa Hepsi Ona vesvese vermeye kalkışırsa Ona vesvese verebilir mi? Veremez. Zaten şeytanlar orada pes etmiştir. Öyle bir şey yapmaya da gerek kalmadığı için Böyle yapmaz zaten. Ama böyle bir yani Rabbinin güzelliğini bir isimden de olsa eğer müşahade etmemişse şeytan vesvese vermeye devam eder. Ama bir sefer şahit olduysa şeytanın işi bitmiştir. Nefsin işi bitmiştir. Mazereti yok. Mazeret kalmamıştır yani. Bununla beraber onun bütün soruları da bitmiştir. Artık soru yok. Soru bitmiş. Bütün soruların cevabını almıştır çünkü. Allah der başka bir şey demez. Yani gönlünde soru olmaz. Yani bir şeyi merak etmek ayrı şeydir. Soru olması, anlamadığı bir şey olması ayrı şeydir. Anlamadığı bir şey olmaz. İmanın da üç mertebesi vardır. Biri İlmel-yakin, ilmiyle yakın olmak, bu nasıl olur? Varlığa bakıyorsun, kendine bakıyorsun, mahlukata bakıyorsun, Allah'ın kudretini oradan görüyor, oradan anlıyor, imana sahip oluyorsun. Bu ilmel-yakin mertebesindeki imandır. Bu iman tehlikedeki bir imandır. Bu imana sahip kul, Tehlikede sayılır. Ne yapması lazım? İlerlemesi lazım. Bu kadarını anladınsa, bunun ilerisi vardır. Bunun üzerinde ne vardır? Aynel yakın mertebesindeki iman. Aynel yakın. Ayn göz demek. Ama baş gözü de, Birinci mertebedeki baş gözüyle görüyordu. İkinci mertebedeki aynı yakın mertebesinde kalp gözüyle görüyor. Allah ayetlerde buna ne buyuruyor? Fuad buyuruyor. Fuad, gönül. Fuad, kuldaki arştır aynı zamanda. Ya da kalp buyuruyor, gönül buyuruyor. Gönlün görüşü, kalbin görüşü, fuadın görüşü. Mirat gecesindeki ayette de Allah gönlünün gördüğünü Fuadının gördüğünü gözü yalanlamadı, tasdik etti. Yani göz bunu göremez, haşa. Allah'ın cemalini, isimlerini müşahede eder derken, baş gözü için söylemiyoruz, gönül gözü için. Gönül gözünü şöyle anlamak lazım, yani gönülde bin tane bakış var, bin tane göz olsun. Bunlardan bir tanesi de baştaki göz olsun. O da ona dahildir. Çünkü biri müşahedeyi yaparken, yani açıktan açığa görüyor zaten, biliyor. Ama görmek için göz gerekmiyor yalnız. O bütünüyle müşahede etmiş. Yani her zerresiyle müşahede etmiş. Kalk gözü müşahede ettiğinde, bu ruhun bakışıdır aynı zamanda. Ona da aynel yakın denir. Bir de hakkal yakın vardır. Hakkal yakın, onu tadarak yaşamaktır. Mesela alimlerimiz bunu anlatırken nasıl izah ettiler? Bir örnek verdiler. Bir dağın arkasında, bir tepenin arkasında bir ateş yansa, tepenin bu tarafındaki dumanı görünce ne der? Orada ateş var der. Dumanı gördüğü için dumanın ateşten çıktığını anlamıştır. Bu ilmiyle orada ateş olduğunu bilmektir. İlmel yakın budur dediler. Yürüdü, tepeye çıktı, ateşi gördü. Baş gözüyle bu sefer ateşi gördüğü için bu sefer aynel yakın olur, ateşi görmüştür. Ateşin yanına vardı. Ateşin yanına vardı. Ateşle ısındı, elini içine koydu, yandı. Ateşi tattı yani. Tadınca bu da hak al yakındır. Onun için Allah ne buyuruyordu? İnsanı dünyaya gönderdim ki varlığını tatsın diye, varlığının tadını tatsın diye. Tabi bu ayet değildir yalnız. Allah bu hitabı bize yapmıştır. Merakımızdan dolayı acaba neden dünyaya gelmişiz? Gelmeseydik olmaz mıydı? Mutlaka böyle bir düşüncemiz olmuştur ki Allah öğretmek için bu hitabı bize yapmıştır. Varlığının tadını tatsın diye buyurdu nasıl tadacak söylemiştim Allah bir hitap ederse bir kelime söyleyince o konuyla ilgili bilgiyi hepsini bir anda verir. Nasıl varlarının tadını tatmak? İnsanın bir mülk alemi vardır, bedeni vardır. Bedeni dünyada yiyor, içiyor, onunla topraktan yaratılmış, topraktan besleniyor. Orada Toprağı tadıyor, topraktan oranı tadıyor. üşüyor, ısınıyor, acıkıyor, bedenini tadıyor bu şekilde. Bir de Allah'ın ona nefret ettiği ruh vardır. Bir de onu tatması lazım. Bunun tadılabilmesi için imanın hak mertebesinde olması lazım. Görmesi yetmiyor, bunu tatması lazım. Yani Rabbini kendisinde tatması lazım. Neyle olur bu? Nasıl olacak? Allah'ın güzelliği onda tecelli ederse onun kendisiyle ruhu arasındaki o perde incelir. İncelir, incelir. Sonuçta öyle bir incelir ki inceldikçe insan yalnız nazik olur. Nezaket sahibi olur. Letafet sahibi olur. Önce karanlıktan perdeler vardır, siyah perdeler vardır. Onun arkasında onunla beraber bir de nurdan perdeler vardır. Nur da perde olmuş yani orada. İncelir, incelir sonra o yırtılır. Yırtılınca kalp gözü açıldı denir ona. Kalbi açılmış. Açılınca ne olur? Açılınca Allah'ın tecellisiyle karşı karşıyadır açılıp hiç kapanmayan hiç kapanmaması da mümkündür ya da arada bir böyle açılıp kapanması mümkündür niye arada bir açılıp kapanıyor kapanırken bir şeyler ona perde oluyor yani dünya ile uğraşınca başka bir şeyle meşgul olunca kapanıyor ama dönüp yani oturup dünyadan sıyrılınca Allah'a yönelince o tekrar açılır. Onun için ne zaman tefekküre dalsa, ne zaman namaza dursa, o açılır. Açılır, kendini huzurda bulur. Artık Allah ona nasıl bir muamelede bulunuyorsa, o muameleye karşı karşıyadır. Bir de hiç kapanmaması söz konusudur. Bu çok istisnai bir durumdur. Açılır, bir daha kapanmaz, bir daha oraya engel geçmez. Çünkü Allah'ın nuru öyle bir şiddetle tecelli etmiş ki, bir şey orada perde olmuyor, olamıyor yani. Yani kul ile Allah arasına bir şey girmiyor, kul bir şey koyamıyor, istese de koyamıyor. Vuslatın olabilmesi için de bunun böyle olması lazım. Yani, herkesin anlayabileceği seviyeden söylüyorum onu. Onu öyle anlatıyorum. Öyle hikaye gibi değil. Diyelim ki bir kul, Allah'a döndü, başladı Rabbini zikretmeye, Ama mutlaka bu zikrin başlangıç itibariyle La ilahe illallah olması lazım. Yani bütün şirki temizlemesi, yok etmesi lazım. Sonra, onun fıtratına göre Allah'ın bir ismi onda tecelli etti. Bir isim. O bir isim onun vusat kapısı olur. O kapıdan Allah'a vasıl olur. Rabbinin tecellisini müşahede eder. O isimden Rabbini tanır. Ama başka biri çaba gayret sarf etmiş, on isimden ona perde açılmış. Hangisi yönde? O onun on katı kadar daha yüksek mertebede demektir. Ya da çabasını gayretini sarf etmiş, on tane perdenin önüne gelmiş, birine de bir tane açılmış. Hangisi yönde? O on perdenin önüne gelen daha öndedir. Onun biri açılırsa tam açılır. O onun on katı daha önde olmuş olur. Yüksek olmuş olur. Onun için böyle sadece açılan perdeye bakıp hüküm verilmez. Bu öndedir denilmez. Vusat yolcuları yolculuğu yaparken onları bir tek mürşidi bilir. Onlara o yolculuğu yaptıran bilir her birinin nerede olduğunu, ne yapması gerektiğini bir tek müçidi bilir. Başka kimse ne bilir, ne de müdahale eder. Ne de böyle bir hakka, ne de böyle bir duruma müdahale etmez. Böyle bir şeyi kimse düşünemez zaten. Edebe aykırı bir durumdur çünkü. Onun için herkes kendi müçidinden kendini öğrenmelidir. öğrenmeli derken ben ne haldeyim diye sorması değildir. Ben burada zaten anlatıyorum. Söylemiştim. Yani herhangi bir kardeşimiz kendi halini bana sorarsa ben bunu söylemeye utanıyorum. Böyle bir soruyu sormak doğru değil. Çok kötü halleri vardır, yanlışları vardır. Kendisi bunu zaten biliyor. Niye bana soruyorsun? Ben zaten burada neyin yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu zaten anlatıyorum. Ben sana bir de sen yanlış yapıyorsun desem Olur mu? Ben söyleyemiyorum. Bu da benim elimdeki bir şey değildir. Söylemeye kıyamıyorum. Ama burada rahatlıkla anlatıyor. Anlatınca herkesin onu kendi üzerine alıp bakması lazım. Varsa düzeltmesi lazım. Yoksa hamd etmesi lazım, şükretmesi lazım. Rüyayı anlatıyorduk. Peygamberlerin rüyaları aynı zamanda haftır. Rüya ile amel edilmez. Ama eğer rüya rahmani bir rüya ise, misal aleminden görülmüşse, bunun da arametleri vardır. Nasıldır? Ötekleri karma karışıktır. Ama misal aleminden görülmüş bir rüya gerçek gibidir. Tabiri caizse onu aynı zamanda tadıyorsun. Gerçek gibi. Böyle apaçık. Öyle karışık bir şey değildir. Rüyada mesela Hanefi mezhebinin imamı İmam Hanife, Ebu Hanife ben Rabbimi 99 sefer rüyamda gördüm. Bir sefer daha görsem de 100 olsa demiştir. Rüyada Rabbinin cemalini müşahede eder mi? Eder. Peygamberlere rüyada da vahiy gelir mi? Gelir. Resulullah Efendimizin 6 aylık peygamberliği rüyada gelen vahi ileydi zaten. Onun için ne dediler? Rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. İlk 6 ay Rüyada ona vahiy olduğu içindir. Biraz önce anlattığım o gönlün üzerindeki perde kalkarsa ne olur? O kul daimi zikir halinde olur. Onun için uykuyla uyanık olmak aynı şeydir. Uykuda da zikir halindedir. Yani hüküm artık ruha geçmiştir. Rüyada Resulullah Efendimiz'i gördüğünde gerçekten görmüştür. Ama rüya her bir hulü sadece her bir kul için geçerlidir. Bir tek kendini bağlar yani. Delik bir orada bir şeyi yapması gerekir. Allah o rüyada onu gösterdi ona. O bir tek onu bağlar. Bir tek onun için hükümdür. Bir başkasına sen de böyle yap deme hakkına sahip değildir. Çünkü bu Allah'ın her bir kuluyla özel olarak muamele etmesidir. Özel olarak ilgilenmiş olmasıdır. Özel olarak ikramda bulunmuş olmasıdır. Latif isminin tecellisiyle orada tecelli etmiş olmasıdır. Öyle bir nezaketle ona öğretiyor ki, birebir söylemiyor, sen şu yanlışı yapıyorsun demiyor. Misal aleminden bir misalle ona gösteriyor. Yani biri görse ki elleriyle pisliğin içine girmiş. Ne demektir bu? Kulüm senin fazla dünyayla meşgul oluyorsun demektir. Böyle yapma. Elini yıka diyor. Böyle yapma. Allah'a vasıl olmadan rahat etmek doğru değildir. Gönlümüzün rahat etmesi, mutmahil olması doğru değildir. Ne zaman Rabbimize vasıl olduk, Rabbimizi tanıdık, Rabbimiz bize kendini tanıttı, evet, o zaman bir Elhamdülillah demek lazım. Onun için ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Yani Allah'ı seveceksin, O'nun sevgisini hak edeceksin, Allah da kendini sana tanıtır. Bunun için elbette ki fedakarlık yapmak gerekir. Emek vermek lazım. İmanının, sevgisinin bedelini ödemek lazım. Ödemeden böyle ben bunu yapamam, ben buna dayanamam benim gücüm buna yetmez, benden bu kadar demekle kimse Allah'a vasıl olmaz. Onun için Allah ne buyurdu, Hepiniz Allah'a firar edin. Bunun için firar etmek lazım, koşmak lazım. İnşallah hep beraber Allah'a koşarız, Allah'a firar ederiz. Allah'a koşup, firar edip Allah'a vasıl oluruz. Rabbimizi severiz, sevgimizi ispatlarız. Rabbimiz bizi sever, kendini bize tanıtır. Evet, bir şey sormak isteyen var mı? Eşim beni boşadı, çocuğumu bana vermedi. Onu hiç göremiyorum. Hep çocuğumu düşünüyorum. Çok üzülüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Yanlış yapmış, zulbetmiş. Çocuk hangisinde olursa olsun anasının veya babasının onu görmesine mani olmak, müsaade etmemek, kendimize tanıdığımız hakkı karşımızdakini tanımamaktır. Aynı şeyi bir başkası bize yapsa biz kabul eder miyiz? Etmeyiz. Etmiyorsak bu durumda bizim de bunu başkasına yapmamamız lazım. Yapsak ne olur? Resulullah Efendimiz kendinize tanıdığınız hakkı karşınızdakini de tanımadıkça mümin olmazsınız dedi. Mümin olamamış demektir. Bu durumda ne yapılması lazım? Evet, çocuğumuzdur, seviyoruz, bize yakındır. Ama bilmemiz lazım ki onun asıl sahibi Allah'tır. Eğer yapılacak bir şey yoksa Allah'a emanet etmek lazım. Ya Rabbi sana emanet. Elbet Allah bir gün bizi buluşturur. Onu vekil olarak kabul etmek lazım. Sen benim vekilimsin, sana havale et. Bırakın Allah gerekeni yapar. Bizi buluşturur. Vusat yolculuğunu düşündüğümde her zaman kendimi farklı yerde buluyorum. Bazen başta, bazen ortada, bazen de sonda olduğumu hissediyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Koşmak lazım. Allah'a tirar etmek lazım. Başta, ortada, sonda olmak da doğal bir durumdur. İnsanın hali her zaman bir değildir, aynı değildir. Ama sürekli çabamızı, gayretimizi sarf etmeye çalışmamız lazım. Mutlaka bir yönden bir imkan vardır. Yani Allah için yapabileceğimiz bir şeyler vardır. O anda her neyi yapabiliyorsak ona sarılıp, onu yapıp yürümeye, koşmaya Firar etmeye çalışmamız lazım ki gideceğimiz yere varabilelim. Yani Allah'a vasıl olabilelim. Allah hepimizi kendisine vasıl olanlardan eylesin.